1815, numaralı konu, bir Ensari'nin Cebrail'i görmesi ve onunla konuşması, evet, Hazreti Peygamber Ensar'dan bir kişinin sıhhatini sormak için gitti, evine yaklaşınca baktı ki içeride birisiyle konuşuyor, Peygamber izin istedi, içeri girdikten sonra kimseyi görmeyince, içeride senin başkasıyla konuştuğunu duydum, dedim, Ensari, ey Allah'ın Resulü, sıtmanın şiddetinden ötürü, yalnız kalayım da kimse beni rahatsız etmesin diye yatağa girdim, fakat yanıma bir adam geldi, siz hariç, ondan daha temiz ve hoş sohbet bir kimse görmedim, dedi, Hazreti Peygamber, işte o Cebrail'dir, içinizde öyle kimseler var ki, Allah'tan ne isteseler, Allah verir, buyurdu.